ve şerr-ül umur muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'ah ve kullu bid'atin evet değerli kardeşler İmam Muhammed İbn İsmail El-Buhari Sahih El Müsned adlı kitabını okuyup anlamaya içinde zikretmiş olduğu hadisleri okuyup anlamaya devam ediyoruz. Okumuş olduğumuz faslın kitabın adı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 Bâb-u kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem letettebi unne sunene men kâne qablekum yahut da senene men kâne qablekum sizlerden öncekilerin yollarına uyacaksınız tabi olacaksınız karış karış arşın arşın onlara tabi olacaksınız onları taklit edeceksiniz onların ardına düşeceksiniz velev ki onlar dabb denilen hayvanın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 allah Teala diyor ki, لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً İşte onlar kendi günahlarını tam olarak taşıyacaklar, yüklenecekler. Herkes kendi günahlarını taşıyacak, onlar yüklenecekler. يَوْمَ Kıyamet Kıyametkunu Ve bu dalalete davet eden, sapıklığa davet eden, şirke davet eden, bidata davet eden, yanlışa davet eden insanlar kendi günahlarıyla birlikte kimlerin günahlarını taşıyacaklar? وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلِمٍ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 Önce amel, rabıta yapıyor önce adam. Ta ki birisi gelip ona sorana kadar sorduktan sonra gidip delil aramaya başlıyor. Adam gidiyor. Pazar günleri, her pazar mutat olarak Eyüp Sultan'a namaz kılıyor. Diyorsun ki ya bu iş meşru mu? Başlıyor araştırmaya. Sonra kendine güya deliller bulmaya çalışıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün camisinde otururken, Mescid-i otururken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 Diyor ki eee Bilal'i çağırdı ve Bilal'e dedi ki insanlar arasında seslen. Ondan sonra ezan okunuyor. İşte Kamet kelini namaz kılıyor Aleyhisselam. Sonra çıkıyor namazdan sonra hutbe veriyor. Hutbede işte ya Yunus'dan sutte <tübe> Rabbukumullezî <-i> halakakum min nefsin vâhide. <hâceye> Hutbeyağa'yı okuyor Aleyhisselam. İnne Allâhe kân aleykum Ondan sonra Uttekullah altezünnefsü mâ kattemet lîgat. Şöyle okuyor. Allah'tan korkun ve her nefis yarın için ne sunuyor ona bir baksın. Kıyamet için. Ne yapıyorsun ona bir bak. Her nefis buna baksın diyor allah Teala. Bundan sonra bir adam kalkıyor sahip olduğu dinar, dirhem o gün parası olan altın, gümüş olan parasından veriyor. Kimisi kalkıyor elbisesinin bir kısmını veriyor. Yani Herkes sahip olduğu şeyin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 Diyor ki ra'ytu vejha Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yetehellelu aleyhissalatü vesselam baktım diyor parılıyor bu seferde aleyhissalatü vesselam seviniyor çünkü aleyhissalatü vesselam yani ümmetinin mutluluğuyla mutlu olan ümmetinin hüznüyle hüzünlenen bir peygamber bugünkü tarikat şeyhleri gibi bugünkü efendi hazretleri gibi koşun geçirmeyen ciklerde yaşarken saraylarda yaşarken ondan sonra e, altından tesbihlerle Allah zikrederken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 Ve bu adamların o televizyonun karşısında film seyrettiklerini, maç seyrettiklerini, günah girdiklerini düşünün. O ilk adama bütün bu adamların günahları ne yapıyor? Şimdi, Nahl Suresi 25. Ne diyor allah Teala? Okuduğu dersin başında. <gülüyor> onlar kıyamet günü, günahlarını tam olarak, noksansız taşıyacaklar. Kim onlar? Davetçiler. Bir şeye vesile olan insanlar bunlar değil mi? <gülüyor> Ve kimin günahlarını taşıyacaklar?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 Dünyalılarla mücadele edeceksin, şeytanla mücadele edeceksin. Sürekli mücadele, sürekli mücadele edeceksin. Subhanakallahum <gülüyor> ve